Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yöneteceğiz. Evvela alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Selatü selam Allah'ın Nebisinin Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimizin Ehli Beyti'nin ve Ashabı'nın üzerine olsun. Ve O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim Ceklaf hoş gelmişsiniz. Nasılsınız Teşekkür ederim. Nasılsınız? efendim. Merhaba efendim. İstanbul'dan Mehmet isimli bir izleyicimiz. Efendim bu son olaylarla ilgili efendimizin görüşleri nelerdir? Nasıl düşünmemiz gerekir? Nasıl bakmamız gerekir? Allahu Billahe Mine Şeytanun Rejim. Bismillahir Rahim. Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin ve ila cemil enbiyayı vel murselin ve ila cemil evliyayı velhamdülillahi rabbil alemin. Son olaylara nasıl bakmamız gerekir? Mutlaka bakışımızın Allah'a göre olması gerekir. Resulüne göre olması gerekir. Kur'an'a göre olması gerekir bir mü'min başka türlü bakamaz. Eğer Allah'a, Resulüne göre bakmıyorsa, Kur'an'a göre bakmıyorsa, kendi zanına göre bakmış olur, şeytanın verdiği vesileye göre bakmış olur. Dolayısıyla doğru anlaması asla <gülüyor> mümkün olmaz. <gülüyor> Allah, insanı aynı zamanda düşündüklerinden de hesaba çeker. Çünkü her neyi düşünürse düşünsün, mutlaka o düşünce onun gönlünden gelmiştir. Onun bilgisinden, ilminden gelmiştir. Dolayısıyla onun imanından gelmiştir. Yanlış düşününce, yanlış karar verir, yanlış görür. Dolayısıyla yanlış yapar, yanlış hüküm verir, yanlış konuşur. Bütün bu yanlışlar gönlüne leke olarak gelir. <gülüyor> Nasıl bakmamız gerekir? Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, küfür tek bir millettir. Onu iki görmek yanlıştır. Bir yanda, küfür vardır, iblis vardır, şeytanlar vardır, bir de ona tabi olanlar vardır. Allah'a iman etmeyenler, iblise tabi olur, şeytana tabi olur, kendi nefsine, nefsinin hevasına tabi olur, Dolayısıyla ahireti değil, dünyayı, dünya hayatını tercih eder. Dünyadaki nimetleri, mevkileri, makamları tercih eder. Ahireti tercih etmez, Rabbini tercih etmez. Çünkü Rabbine iman etmemiş, Rabbini sevmemiştir. Ve bunlar tek tarafta durur. Hepsi birbirini kullanır, kullandığını zanneder veya aslında şeytan, iblis hepsini kullanır. Kullanırken iblisin bir derdi var, cehenneme sürüklemek. Ortalığı, insanların yaşadığı bölgeyi, memleketi, evi cehenneme çevirmek. Öyle ki insan şükretmesin. Zaten huzurdan kovulurken de böyle söylenmiştim. Sirati Müstakimin üzerinde oturacağım. Gelenlerin sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gelip onları kendime bağlayacağım. Çoğu şükreder olmayacak çoğu şükretmeyecek, etmeyecek, çoğunluk. Ne buyurdu bir de devamında? ihlaslı kulların müstesna. Yani, eğer bir kul Allah'a karşı samimiyse, ihlaslı ise onunla işim olmaz dedi, o zaten beni dinlemez. Onlar müstesna, gerisini kendime bağlayacağım, gerisi şükretmeyecek. Onları şükreder bulmayacaksın, dedi. Baktığımızda zaten net olarak görürüz ve anlarız. <gülüyor> mümin başkasının söylediğine değil, Allah'ın ne söylediğine bakar, Resulünün ne söylediğine bakar, mümin aklını kullanır, gönlünün ne söylediğine bakar. Gönlümüzle baktığımızda, Allah'ın vahyiyle baktığımızda, peygamberiyle baktığımızda göreceğimiz şey nedir? Küfür tek bir millettir. Bununla beraber müminlerin de tek bir millet olması gerekir. Saldırı nereden gelirse gelsin, ismi ne olursa olsun, bilelim ki hepsi toptan, hep beraber iblis de başlarında bulunmak üzere müminlere, Müslümanlara, müminlerin, Müslümanların yaşadığı memlekete saldırı yapılıyor. Bu durumda tavır alırken onları birbirinden ayırmak doğru değildir. Eğer biri müminse ise, birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yana olur, ahireti kazanmaktan yana olur. Müminlerin, evet, kamil manada imanlarını yaşaması için bir çaba gayret içinde olur. Aynı zamanda, insanlar iman etsin diye, cennete gitsin diye evet, insanlara, insanlığa yardım etmeye çalışır, yardımcı olur. Bununla beraber insanlara hidayeti taşımaya çalışır. Aşkı, muhabbeti, imanı taşımaya çalışır. Çabası, gayreti budur. Bunu yaparken bir istediği var. Hatta tek bir istediği vardır ki o da Allah'tır. Allah'ın rızasıdır, dostluğudur, cemalidir. Allah'ın yakınlığı, Allah'ın sevgisidir. Bütün derdi budur. Mümin böyledir. Eğer bunun dışında bir derdi varsa bu durumda İblise tabi olmuş. Dünyayı, dünyadaki mevkileri, makamları ya da nimetleri ahirete tercih etmiştir. Ahirete iman etmemiştir. Sebep ne olursa olsun, kim sebep olarak neyi gösterirse göstersin, eğer kan döküyorsa, cinayetlere sebep oluyorsa, zulme sebep oluyorsa ölüme sebep oluyorsa, şeytanın tarafında, iblisin tarafında durmuştur. İsmi ne olursa olsun, o fark etmiyor. Böyle bir durumda, gönül itibariyle nasıl bir halde olmak gerekir? Bir ve beraber olmak gerekir. Mümince bir tavır ortaya koymak gerekir. Eğer, yanlış yapanlar, iblisle, şeytanla beraber olanlar, herhangi bir şeyi sebep olarak gösterip kendini savunmaya çalışıyorsa bizim onlara söylememiz gereken iki kelimedir. Kimin adına konuşuyorsun? Eğer müminsen birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yana olman gerekir. Ama tersini yapıyorsun bir de kendini savunuyorsun. Evet, müminin nazarında evet, hepsi birdir ve aynıdır. Eğer biri böyle bu şekilde açıktan düşmanlık yapıyor, bir de kendini savurmaya çalışıyor, ben iman etmişim diyenler onları haklı olarak görüyor, savunuyorsa, kabul ediyorsa, bu durumda onlardan farkı kalmaz, o da onlardandır. Kim Yahudi'ye, Hristiyan'a, kafire, müşriye, münafıga muhabbet gösterirse, o da onlardandır. Onları desteklerse, o da onlardandır. İstediği kadar ben müminim, ben Müslümanım Desin demiş olsun Hükmü Allah veriyor Bu böyledir Onun için böyle birbirinden Ayırıp şunlar Haklıdır, şunlar haksızdır demiyoruz Kim Memleketi parçalamaya çalışıyorsa, Müminlere, Müslümanlara Müslüman memleketlere saldırıyorsa Kan döküyorsa Bununla beraber böyle terör Estirip kendini patlatıyorsa ya da herhangi bir şeyi patlatıp insanların ölümüne sebep oluyorsa hepsi toptan hep beraber iblise tabi olmuşlardır şeytana tabi olmuşlardır dolayısıyla müminlere düşmandırlar düşmanlıkları müminleredir müslümanlaradır onlar hepsi bir ve beraberdir hepsi birbirini destekler baktığımızda bunu net olarak zaten görüyoruz Hepsi birbirini destekler. Hepsi toptan evet, müminlere, Müslümanlara düşmandır sadece. Ben iman ettim diyenlere düşmandır. Sebep olarak neyi gösterirse göstersin asla haklı olmazlar, hakta olmuş olmazlar. Hak bu şekilde aranmaz. Evet. Müminin böyle bakması gerekir. Bir görmesi gerekir hepsinin. Evet, küfür tek bir millettir. Müminler de, Müslümanlar da tek bir millet olmak zorundadır. Bir ve beraber olmak zorundadır. Böyle olduğunda evet, böyle bir durumda küfre karşı dimdik durabilir. İzzetini, Allah'ın kendisine verdiği izzeti, şerefini koruyabilir. Yoksa izzetini, şerefini kaybeder. Bununla beraber mümin korkmaz. Mümin endişe etmez. Çünkü Allah ondan yanadır. O Allah'tan yana tavrını koymuş. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? <gülüyor> Allah Resullerine yardım edeceğim diye vaade bulunmuştur. Hem Resullerine yardım eder hem de müminlere. Bu Allah'ın bir vaadidir. Eğer Allah resullerini bununla beraber müminlere, kıyamete kadar müminlere yardım edeceğine söz vermişse, vaad etmişse Allah'ın vaadi haktır. Bize düşen mümin olmaktır. Evet de buyurdu. Eğer müminseniz üstün sizsiniz. Mümince bir tavır ortaya koyduğumuzda mutlaka Allah yardım eder. Allah'ın vaadi gerçekleşir. Bununla beraber üstün de olmuş oluruz. İsterse bütün dünya bir olsun. Hiç fark etmez. Müminin endişe etmesi doğru değildir. Mümin yaşasa da kazanmıştır. Ölse de kazanmıştır ölse en yüksek makama şehadete ermiş olur. Yaşarsa zaten izzetiyle yaşar, imanıyla yaşar, Allah'a kul olur, abd olur. Gene en yüksek makamı kazanmış olur. İnşallah mümince bakar, mümince anlarız, mümince konuşur, mümince bir tavır ortaya koyar, sergileriz. Bununla beraber müminlerden yana olmayan, birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yana olmayanlar e, tek bir millettir hepsini tek bir millet olarak görüyor. Hepsine aynı muameleyi yapıyoruz. Siz evet Yahudisiyle, Hristiyanıyla, müşrikiyle, kafiriyle beraber olup evet müminlere, Müslümanlara saldırıyorsunuz. Mümin ve Müslüman memleketlere saldırıyorsunuz. Oradaki insanları katlediyor, zulmü diyor, öldürüyorsunuz. Buna beraber bir de kalkıp karşımıza durup ben haklıyım diyorsunuz. Hangi hak? Nasıl bir haktır bu? Eğer başarılı olmuş olsalar, nasıl ki Suriye'yi cehenneme çevirdilerse, onları ekmeğe muhtaç ettilerse, hepsi buraya gelip dilenmek zorunda kaldıysa, evet Türkiye'nin de aynı şekilde böyle olmasını isterler onun için. Hep beraber toptan saldırıyorlar. Biz de onları hepsini toptan bir görmemiz gerekir. Hepsine aynı muameleyi yapmamız gerekir. Herhangi bir isimle anıp bunlar haklıdır demek yanlıştır. Söyledim. Eğer birileri Müslümana düşmanlık yapıyorsa bakalım kiminle beraber yapıyor o düşmanlığı? Kimden yana durmuş? Evet. Yahudiden, Hristiyandan, Amerikasından, İngilizinden, Almanından yana durmamış mıdır? Onlar hep beraber bunu yapmıyorlar mı? Onlar da onlardan yana durmuş. Onlar da. Hepsi toptan onlardandır. İsimleri ne olursa olsun hepsi bir ve aynıdır. Hepsinin kendine göre emelleri var ve hepsi hem... Birer birer iblise, şeytana tabi olmuşlar, hem de toptan şeytana tabi oluyorlar. Hepsi birbirini övüyor, hepsi birbirine yaldızlı sözler söylüyor. Bununla beraber hepsi birbirine yardım ediyor. Her biri ötekini kullandığını zannediyor, hepsi birbirinde kullanıyor. Ama hepsinin de bir emeli vardır. Müminin bu hayatta tek bir gayesi vardır, o da ebedi hayatıdır. Allah'a kul olmak, Allah'a abd olmaktır, iman etmektir. Allah'a yakın olmaktır, Allah'a dost olmaktır. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Güzel yapmak. Bununla beraber mümin güzel yapandır, bütün çabasıyla gayretiyle güzel yapmaya çalışandır. Mümin bir karıncayı bile incitemez, onun hesabının olduğunu bilir. Mümin olmayanlar, ben müminim dese de onların müminliğini kabul etmiyor. Hangi safta yer aldığına bakacağız. Eğer Amerika'nın safında, İsrail'in safında, İngiltere'nin safında durup yer almış, aynı şeyi söylüyorlarsa, bir değiller mi? Bir, bununla beraber bir mümin kalkıp, bunlar haklıdır demez, diyemez. Söylerse o da onlardan olur. Bunun hesabını veremez. Kıyamet günü onlarla beraber haşr olur. Hesabı da onlarla beraber görür. Onların içinde görür. Onlardan biri olarak onların hesabı görülür. Eğer bunu böyle söylemezsek sorumlu duruma düşeriz. Onlar bilmiyorduk neden söylemediniz? demi hakları olur. Söylüyoruz ki bilsin. Mümin bunu bilsin. Müslüman bunu bilsin. Mümin, Müslüman terörden yana tavır koyamaz. Terörü destekleyemez. Teröre evet diyemez kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, onun iblisten, şeytandan yana geldiğini bilir ve hepsini toptan, iblisin emri altında görür. Feraseti, basireti bunun için yeterlidir. Evet, ferasetle, basiretle bakıp bunu böyle görmelidir. Eğer başarı, başarılı olsalar, eğer bunu hep beraber becerseler, olan şey nedir? memleketi terk etmek zorunda kalırız. Zaten gidecek yerimiz yok. Gidilse bile ne din kalır, ne iman kalır, ne namus kalır, ne şeref kalır, ne varlık kalır. Hiçbir şey kalmaz. Bu memlekette yaşayanlar dilenmek zorunda kalır. Direneceği kimseyi de bulamaz. Onun için bir ve beraber olacağız. Hep beraber tavrımızı ortaya koyacağız. Nasıl ki, Yahudi, Hristiyani evet, bütün şiddetiyle düşmanlıklarını görüyorsak onları destekleyenleri de aynı safta görmemiz lazım. Konuşurken konuşturmak bile doğru değildir. Kimin safındasın görünüyor. Eğer müminsen, müslümansan tövbe et, istiğfar et, Rabbine dön. Müminlerin safına dön, müminleri savun. Güzel yapanları savun. Hakta olanları savun. Evet. Yahudiden, Hristiyandan, Müşrikten, kafirden yana, İblisten yana durma. Hepsinin başında iblis vardır ve hepsini iblis kullanıyor. Kan dökülsün diye, zulüm olsun diye, insanlar cehenneme gitsin diye, şükretmesin, nankörlük yapsın diye, isyan etsin diye, Allah'a kullukla değil, birbiriyle uğraşsın diye. Bir lokma ekmeğe muhtaç olsun, dilensin. Ekmekle uğraşsın diye, kullukla uğraşmasın. Evet. Söyledim, mümin, feraset sahibidir, basiret sahibidir. imaniyle baktığında bunu görür ve anlar. Allah hepimize o feraseti, basireti ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Amin. Evet. Efendim <gülüyor> Karacadağ'dan bozan avcılar Selamun Aleyküm efendim aleyküm selam. Bir şiir yollamış efendim Ah bendeki ben yansa Yansa yansa kül olsa Sizde aşk olsam Yansam yansam kül olsam Onun olsam ona yansam Aşklara selam olsam Başım dizinizde olsa Eliniz başımda Sizde yansam, sizde olsam, ah olsam, vah olsam, maşuka kurban olsam, sizde derya dalsam, tozu duman olsam, onun olsam, ona yansam, aşklara selam olsam, sevgili gören gönlünüzdeki bir gözle ben olsaydım, aşklara selam olsun. Allah razı olsun. Nedir kardeşimiz? Ah olsam, vah olsam. Zaten insan bir aktan bir vaktan ibarettir. Ama önemli olan neye ah edip neye vah ettiğidir. Eğer ebedi hayatı için ah vah ediyorsa işte doğru yoldadır. Bununla beraber o ah ettiği vah ettiğini kazanır. Ama ahi vahı eğer dünya içinse dünyadaki şeyleri içinse evet o da ahvah ediyor ama neyi kazanırsa kazansın ne için ahitip vahitip peşinden koşarsa koşsun hayatını o ahvak ettiği şeyin peşinde harcamıştır, hayatını kurban etmiştir, ebediyen kaybetmiştir. Bize ah ettiren, vah ettiren gönlümüzdeki imanımız, yani gönlümüzdeki sevgimizdir. Neyi seviyorsak, onun için ah vah ediyoruz. Ah vah ettiğimiz Rabbimiz olsun. Rabbimiz için olsun. Onun sevgisi için olsun. Ebedi hayatımız için olsun. Ebediyen kazanmak için olsun. Hazreti insan olmak için olsun. Hamdolsun, kardeşlerimiz neye ah edip, neye vah edeceğini öğrenmiştir, biliyor. Evet. Ahiretmeden, vakitmeden de kazanmak mümkün değildir. Efendim, Ruhat Yalçın. Hayırlı akşamlar hocam. İçimdeki öfkeden kurtulamıyorum, nefsime hakim olamıyorum. Bazen çok fevri çıkışlarda bulunuyorum. Ve o zaman kendime gelemiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Kendi nefsimi nasıl terbiye edebilirim? Gönlümü nasıl temizlerim? Dilimi, nefsimi, öfkemi nasıl terbiye edebilirim? Kalbim, dilim zikreder ama halen bende siyah lekeler var. Ve bazen beni yer bitirir. Allah sizden bin razı olsun hocam. Bunun için ne yapmalı? Allah rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah razı olsun. Eğer öfke varsa... Gereksiz yere kızmak varsa, eğer birilerini kırıyorsak, üzüyorsak, gönlünü dağıtıyorsak bir sorun var. Nerededir sorun? Karşımızdakini göremiyoruz. Allah'ın hesabını yapamıyoruz. Karşımızdakini göremiyorsak aslında kendimizi göremiyoruz demektir. Kendimizi görebilsek, neye layık olduğumuzu anlasak, ne de o kıymeti, o değeri veririz. Onu öyle ciddiye alır ve seversin. Herkes Allah ile beraberdir. Allah her bir kuluyla beraberdir. Her bir kuluna şah damarından daha yakındır. Her bir kulunu ihata etmiştir. Kula muamele ederken mutlaka onu görmek gerekir. Onun sahibini görmek gerekir. Bunu bilip ona göre muamele etmek gerekir. Yetmez. Bir de onun üzerindeki Allah'ın güzelliğini görmek gerekir. Allah'ın 99 esması vardır. Bununla beraber bir kulda mutlaka bu isimler tecelli etmiştir. İstisnasızdır bu. Kiminde üç beş tane tecelli ediyor, yakın. Kiminde on tane, kiminde yirmi, kiminden elli. Böyle farklı farklı tecelli ediyor, açığa çıkıyor üzerinde. Bir insana bakarken önce onun güzelliğini görmek gerekir. Daha doğrusu Allah'ın onun üzerindeki o isminin tecellisini, güzelliğini görüp onu öyle sevmek gerekir. Onu öyle sevince Allah'ın ismini sevmiş oluyorsun. Senin sevgin Allah'a gidiyor. Ama diyelim ki baktık, hatasını gördük. Yanlışını gördük, günahını gördük. Bu durumda eğer sadece o yanlışları, günahı, eksiki görürsek, onu göremedik. Ondaki güzelliği göremedik. Bu yanlış, bu eksik. Allah bir kule hesaba çekerken, sevabını bir tarafa, günahını bir tarafa koyup, mizanda dartıyor. Sevabı bir fazla gelirse, Allah onu iyilerden kabul ediyor. Yarı yarıya. Buna beraber iyiliklerine, en az bire on vermiş bir de. Yani onda bir. Onda bir güzellik varsa onda, Allah onu güzellerden kabul ediyor. Güzel yere, cennete layık görüyor. Onda bir. Biz de insana bakarken mutlaka hükmü böyle vermemiz gerekir. Yoksa Allah'a ters düşmüş oluruz. Yani Allah'ın güzel dediğine çirkin demiş oluruz. İyi dediğine kötü demiş oluruz. Bu, karşımızdakine yaptığımız zulümdür. Nasıl yapıyoruz onu? Konuşarak, onu kırarak, ona kızarak, onu dağıtarak, bu bir mümine yakışan hal, yakışan tavır değil. Bunu bize yaptıran kimdir? Nefsimizdir. Bununla beraber nefsin akıl hocası şeytandır, iblistir. O yaptı diyor, bak diyor şöyle söyledi, bak şöyle yaptı, hadi ona kız, hadi ona bağır, hadi ona laf söyle. Bize düşen iblise nefsimize tabi olmak değil, Allah'a ve Resulüne tabi olmaktır. Allah'a itaat edip Resulüne tabi olmaktır. Bunun için yapılması gereken şey nefsin temizlenmesidir, teskiyesidir Nefsin kötü harını temizleyip iyi haliyle halendirmektir. Bu ne demektir? Nefsin o vehmi harını temizleyip Allah'ın isimlerinin tecelli etmesi için o çabayı, gayreti sarf etmektir. Yani güzel yapmaya çalışmaktır. Ama bunun için de mutlaka bir müşid hamil kamil gerekir. Hiç kimse kendi kendine nefsini tezkiye edemez. Bu durumda kardeşlerimizin bizi dinlemesi gerekir. Eğer istiyorsa, tedavi olmak istiyorsa, nefsi teskiye olsun, temizlensin istiyorsa, bizi dinlemeleri gerekir. Anladığını evet, alıp imana dönüştürmeye çalışması gerekir. Bir çaba, bir gayret içinde olması gerekir. Dünyanın neresinde olursa olsun o fark etmez. Bunu yapmaya çalışırken Allah ona yardım eder. Ona ikram eder. Bir tarafta Allah'ın kuruna nefesi ruh vardır. Rabbini istiyor. Bir tarafta da nefis vardır. Dünyaya ait topraktan meydana gelmiş bununla beraber toprağa ait olanı istiyor. Bir de kendine bir varlık vermiş, vehmetmiş nefis. Manevi olarak ne kadar güçlü olursak nefse karşı o kadar galip geliriz. O kadar onu kontrol etme halimiz olur. Gönül, manevi taraf nasıl güçleniyor, neyle güçleniyor? Elbette ki iman ile. Yani Allah'ı sevmekle, Allah için sevmekle güçlü olur. Manevi olarak güçlenir. Güçlü olduğu kadarıyla evet, nefse karşı, şeytana karşı, dünyaya karşı tavrıyı koyabilir, kazanabilir. Hayat baştan sona böyle bir cihat, böyle bir savaştır. Evet Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Nefisle olan cihada büyük cihat dedi. Çaba gayret sarf ediyor, cihat ediyorsun. Bu cihadi yaparken aynı zamanda bir de azap çekiyorsun, sıkıntı yaşıyorsun. Mutlaka bu cihadi, de olan cihadi yapmak lazım, yapıp kazanmak lazım. Nefsini tezkiye edenler kurtuluşa erer. Öyle bir ayet-i kerimede, kıyamet günü huzura geldiğinizde ancak nefsini tezkiye etmiş olarak gelenler kurtuluşa erer dedi. Bu nefis tezkiye olmadan kurtuluş yok dedi. Bu durumda hep beraber çaba gayret sarf edip nefsimizi tezkiye etmemiz gerekir. Onun nefsin şirkinden, küfründen o nifakından kurtulmamız gerekir. Hasedinden, rüyasından kurtulmamız gerekir. Manevi olarak güçlenip Allah'a koşmamız gerekir. Yoksa bizi yoldan alıkoyar. Bir insana bakarken doğru bakıp Doğru e, hüküm vermemiz gerekir. Bir insana bakarken ona Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak bakmamız lazım. Allah'ın onun üzerinde bir muradi var. Nedir muradi? Ondan kulluk istiyor. Hazreti insan olmasını istiyor. Böyle bir durumda bizim de yapmamız gereken şey ona yardım etmektir. Başka türlü hüküm yanlış hüküm olur. Elimizden geldiği kadarıyla. Farz edelim ki hiçbir şey elimizden gelmiyor ve karşımızdaki bizi dinlemiyor. Hatta cahilce konuşuyor. Ne burada et-Kerime'de müminleri anlatırken onlar öyle kimselerdir ki o müminler. Cahiller kendini bilmezler. Onlara laf attıklarında selam deyip geçerler. Evet, selam deyip geçerler. Bir şey yapmıyor bak. Müdahale etmiyor. Onu kırmıyor. Laf da söylemiyor. Bir de üstüne ne diyor? Selam. Yani Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben senin için selameti istiyorum. Ben senin için cenneti istiyorum. Ama sen bana böyle konuşuyor, böyle laf atıyorsun. Evet. Geçip gidiyor. Bunu söyleyip geçip gidiyor. Mü'mine yakışan tavır bu tavırdır. Rabbinin kendisinden istediği tavır bu tavırdır eğer Rabbimiz bizi sevsin istiyorsak tavrımız bu olmalıdır. Evet. Efendim, Canan Can diye bizlerimiz, Sayın Hocam Kur'an'da kurban kesmek nasıl anlatılmıştır? Saygılar. Evet. Bir normal kurban kesmek var. Kurban bayramında kurban kesmek vardır. Bir başka zamanlarda kurban kesmek vardır, kurban etmek vardır. Bir kurbanı vaat etmek vardır. Hepsi ayrı ayrıdır. Kurban bayramındakini kardeşimiz sormuş olmalı. Allah Kevser suresinde evet, buyuruyordu. Allah sana Kevseri vermiştir. İnna اَتَيْنَا كَلْ كَوْسَرٍ ki biz sana Kevseri verdik. Kevser, bütün nimetleri kapsayan, buna beraber devamlı olan nimet demektir. Her şeyi kapsıyor. Yani Allah Kevseri'yi Resulullah Efendimiz'e verdiyse bu durumda bu Kur'an'dır. Çünkü Kur'an ona bir de ebedi hayatını, cenneti kazanır, devamlıdır, sürekli olması gerekir. Allah'ın rızasını, sevgisini, aşkı, muhabbeti kazandırır. Marifeti, marifetullahı kazandırır, muhabbetullahı kazandırır. Bununla beraber, buna vesile olan her şey o Kevser'in işine girer. Müminler de Allah müminlere de Kevser'i vermiş mi? Elbette ki evet. Resulüne vermişse, bu durumda aynı şekilde onu müminlere de vermiştir. Ne kadar? Resulüne tabi olduğu kadarıyla. Kur'an'ı vermiştir onlara da. Buna beraber Resulünün hayatını, candı Kur'an'ı vermiştir. Öyle ki ebediyen kazansın, imanı kazansın, aşkı muhabbeti kazansın, cenneti kazansın, gönlü cennet olsun, hazreti insan olsun. Buna sebep olan, vesile olan nedir? Kur'an. Allah'ın vahyi, Allah'ın peygamberi, Resulü. Sahabe daha önce müşriken, iman edince, Kur'an ile Resulü ile beraber ne oldular? Gökteki yıldızlar oldular. İşte, Onlara bu nimeti kazandıran o sürekli daimi olan nimet olan Kevser'dir. Allah bu nimeti eğer ikram etmişse bunun bir karşılığı olmalıydı. Evet, nedir karşılığı? Bundan dolayı şükretmek için seni ne yapman gerekir? Ya da Kevser'i kazanman için ne yapman gerekir? li lirrabbik Rabbin için selat et. Rabbin için secde et. Namaz kıl. Rabbin için gerekeni yap. Bununla beraber Rabbinin aşkına, muhabbetine bürün. Rabbinin aşkıyla yan. Cela, selli. Bununla beraber düzel. Kendini düzelt. Kendini Allah'ın o vahdi ile, Kevser'le kendini düzelt. Kendini temizle. Allah'ın huzurunda dur. O aşka, muhabbete yanıp iman aşkıyla kendini düzelt. Vesalli li rabbik. Rabbin için. Seni yaratan Rabbin için bunu yap. Senin Rabbini kazanman gerekir. Wanhar. <gülüyor> Kes dedi. Kurban et dedi vazgeç dedi. Gerekeni yap dedi. Eğer Kevser'i istiyorsan bunu yapman lazım. Kurban etmen lazım. Özel olarak kurbanı kes demedi. Kes dedi, kurban et dedi. Allah için her neyi yapıyorsak o bir kurbandır. Önce genel olarak anlamak gerekir. Kur yakınlık demektir. Kurban Yakınlığa vesile olan, yakınlık demektir. Allah'a yakın olmak için evet, kurban et dedi. Allah'a yakınlığı kazanmak için kurban et. Evet, hem kurban kes hem yaptığın her iyilik, her güzellik, her sadaka, evet, güzel bir kelime, bir tebessüm bile kurbandır. Allah'a yakınlığa sebep, Allah'a yakınlığa vesiledir. Allah'a yaklaştırır. Evet, bunun içinde bir de kurban vardır. Bir kurban bayramındaki kurban vardır. Haca gidenler orada bir de kurban keser. Gitmeyenler de kurbanı burada keser. Gönlünü oraya gönderir. Gönlünü haca gönderiyor. Kabe'ye gönderiyor. Arafat'a gönderiyor. Gönlünü gönderiyor. Aynı şekilde mesela o Kurbanı keserken gönlünü beraber gönderdiği için oradaymış gibi evet, kurbanı burada keser. Allah'a o yakınlığı ister ve kazanır. Zaten oradakiler bütün müminlere, müslümanlara dua eder. Zaten birlik, gönül birliği bunu gerektirir. Onun gönlü orada olmuş olur. Onların kazandığını kazanmak için kurbanı kesiyor. Evet, Kurbanı böyle anlamak gerekir. Gücü olan herkesin bu kurbanı kesmesi gerekir. Bunun dışında genel olarak da yaptığı Allah için yaptığı her şey kurbandır. Evet. Efendim Malatya'dan Seher Genç. Esselamu Aleyküm Muhammed Hüseyin Hocam. Geçen hafta sizden yenge, yengem için dua istemiştim. Hani demiştim ya yengem böbrek hastası diye. Bir yıldır ameliyat olma riski vardı. Her defasında hastanede 10 gün tutup eve gönderiyorlardı. Ben sizden daha istedim. Gün bile ameliyat riski riskli dediler. Ama ne olduysa bir yıldır ameliyat olmayı bekleyen yengem 3 gün içerisinde ameliyat oldu. Elhamdülillah sağlığı da iyi yengemin. Biz çok teşekkür ediyoruz size efendim. Programdaki yengeme olan duanızı kayıt ettim ve yengeme izlettim. Allah sizden razı olsun dedi. Hamd ve şükürle şifa buldu inşallah. Bizim bir de küçük gelinimiz var. Bu olaya şahitlik edince o da sizden dua istedi. Üç yıldır evlat hasreti çekmekte. Ne olur abla benim için de hocamızdan dua, hocamız dua etsin dedi. Ben bunları yazarken affınıza sığınıyorum. Dua müminin silahıdır efendim. Ey Rabbi, katında nazı geçen sultanım Bunun gibi birçok kardeşimiz var Kimisi evliliğini bile bitirmeyi hesap ediyor Bu yaralı gönüllerin şifası için duanızı esirgemeyiniz lütfen efendim Allah rahmeti Rahmet elinin şifası olun cananım. Size birçok kardeşimin selamları var Artık birçok evde Diyar TV izlenmekte Ben varlığı varlığınızı tebliğ ettim inşallah Kardeşlerim de bu sohbetlerden istifade edecekler. <gülüyor> Ve sizin gibi hep söylediğiniz gibi sultanım hep birlikte Rabbimizi kazanacağız inşallah. Ey gönlümün sultanı kendim için de bir dua istiyorum zatinizden. Size kavuşmak istiyorum. Rabbim sevginizi kalbimde çoğalsın istiyorum. Sen benim şifamsın cananım. Bu şifayı istiyorum. Gönüller incisi ey aşkın ebru rengi. Gönül sana aşık, gönül sana meftun Gönül seninle dolu ey gönül bahçemin aşk bülbülü Şakı daim olsun Seherde sana kurban olsun Sizi çok seviyorum Canım babacığım, canım mürşidim, canım sultanım, benim efendim Esselamu aleyküm Bütün kardeşlerime de selam ediyorum Hepinizi Allah için çok seviyorum Allah yar ve yardımcınız olsun Allah razı olsun Aleyküm selam. Kardeşlerimiz bazen böyle dua istiyorlar. Her şeyi doğru anlamak gerekir. Doğru anlaşılsın istiyorlar. Biri dua istediğinde aslında duayı o yapmıştır. Biz de onun o duasına amin demiş oluruz. Bu durumda eğer dua kabul olduysa O'nun duası kabul olmuş. Bizim değil. Biz duasına amin demişiz sadece. Duayı kabul eden Allah'tır. Duayı yaptıran da Allah'tır. İstettiren de Allah'tır. Eğer Allah vermeyi dilemeseydi duayı yaptırmazdı. Vermeyi diliyor, duayı yaptırıyor. Kimin üzerinden yaptırırsa yaptırsın, gene o dilenmiştir. Öyle dilenmiştir. Önce bunu böyle anlayacağız. Aynı şekilde bu diğer dua da öyledir. Yine duayı yaptırıyor. Duayı isteyen duayı yapmıştır. Biz de onun duasına amin demiş oluruz. Allah bütün evladı olmayan kardeşlerimize salih evlatlar ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Elbette ki neyin bizim için hayırlı olduğunu biz bilemeyiz. Onu bilen Allah'tır. Bir şeyi istediğimizde evet, duamızı yaparız, vesileye sarılırız. Bununla beraber bir de Rabbim ne yaparsa güzel olan O'dur deriz. Dilerse verir, dilerse vermez. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Allah dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları, dilediğine ikisini verir, dilediğine de vermez. Bu onun takdiridir. Onun ikramidir. Ama her bir kul bilmelidir ki Allah nasıl muamele ediyorsa neyi veriyorsa o onun için hayırdır. Eğer bir şeyi vermiyorsa bu da onun için hayırdır. Öyle gerekiyor. Her bir kul Allah katında özel bir kuldur. Allah her bir kulü farklı isimleriyle sever. Bir kulu şükrederken sever, başka bir kulu sabredenken sever. Mesela ne buyurdu? Nuh aleyhisselam, şükreden bir kuldu. Onu şükrüyle sever. Eyüp aleyhisselam için sabreden bir kuldu. Onu da sabrıyla sever. Allah'ın bizi, Nasıl sevdiğini, nereden sevdiğini, nasıl anlamamız gerekir? Bize yaptığı muameleden anlamamız gerekir. Bize yaptığı muameleden. Bize nasıl bir muamelede bulunuyorsa, hadi kulum güzelliğini göreyim. Hadi kulum sevdiğim gibi yap. Benim nasıl sevdiğimi biliyorsun. Hani sen de beni seviyorsun ya. Benim seni sevmemi istiyorsun ya. Hadi yap bakalım. Ben seni böyle seviyorum. Musibet veriyor, hadi sabret, göreyim. Hadi güzel yap, bu musibet esnasında hadi güzel yap. Hadi Rabbim Allah'tır de, Rabbim nasıl yaparsa güzel odur de, Rabbine bir hamd et, göreyim. Ben seni böyle seviyorum der. Aynı kula başka zaman başka türlü muamerede bulunur, hadi kulum bir şükret, şükrünü göreyim. Bir hamd et, hamdini göreyim. Rabbin için bir kurban et onu göreyim. Her bir kul bir kendine bir de Rabbine bakmalıydır. Yani öyle ki sanki yeryüzünde bir o var, bir Allah. Gerisi hepsi onun için bir imtihan vesilesi. İmtihana tabi tutmuş. imtihan kazanma imkanıydır. Güzel yapma Allah'a olan imanını, aşkını, muhabbetini İspatlama imkanıdır. Kiminle, neyle muhatap olursa olsun, Allah ona hadi kulum güzel yap. Hadi kulum sevgini bir göster. Beni sevdiğini bir göster. İspatla bunu. Beni gerçekten sevdiğini ispatla demiş olur. Bu durumda başkalarını iman ile bakınca, bir avd olarak bakınca, başkalarını görmek doğru değildir. Bir tek Rabbini görüyorsun. Rab olarak bir de kendini kul olarak görüyor. Yani Allah'ı seven, Allah'ın sevgisi peşinde koşan, aşık olarak görmen gerekir. Muameleyi ona göre yapman gerekir. Ne demesi gerekir kulun? Ya Rabbi sen benden şu anda bunu istiyorsun. Kul biliyor zaten. Allah'ın ne istediğini biliyor. Ben de seni seviyorum. Senin sevgini istiyorum. Senin beni sevmeni istiyorum. Senin istediğin gibi yapacağım. İstediğin gibi düşünüp, istediğin gibi konuşacağım deyip o tavrını ortaya koymalıdır. Böyle olunca kul Allah'ın huzurunda olmuş olur. Allah'ın huzurunda bir kul olarak Rabbinin huzurunda durmuş olur. Zaten böyle yapınca huzura layık olur. Huzura kabul edilir. Evet, Nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, onu da sevmek lazım. Bir kul olarak, bir beşer olarak neyi isterse istesin Rabbinden isteyecek. Ama Rabbi nasıl muamele ederse etsin, onu da sevip kabul edecek. Sevip kabul etmesi gerekir. Eğer seni nimet içinde görmek isterse, şükrünü görmek isterse, onu verir. Seni sabreden bir kul, hamdeden bir kul, Rabbine karşı o sevgisini ispatlamak için boynunu büken bir kul olarak görmek istiyorsa, sevmek istiyorsa, sana öyle muamelede bulunur. Her iki muamele aynı muameledir. Birbirinden farksızdır. Bütün mesele evet. o anda Allah'a olan imanımızı, sevgimizi ortaya koyup, ispatlayıp seni seviyorum ya Rabbi diyebilmektir. Dilimize değil, fiilimizle, gönlümüzle, sonra dilimizle bunu ikrar ederiz, söyleriz. Doğru söylemiş oluruz. Yoksa ben senden şunu istiyorum, bunu istiyorum. Eğer vermezsen küserim, vermezsen kızarım, darılırım demek Kulluk olmaz. İstiyoruz. Buna beraber peşinde ne diyoruz? Sen bilirsin Ya Rabbi. Ben bunu kendim için hayır olarak gördüğüm için istiyorum. Senden hayrı istiyorum. bununla beraber benim için hayır olanı sen benden daha iyi bilensin. Dolayısıyla sen neyi verirsen ben bilirim ki benim için o hayrıdır. Nereden biliyorum? İmanımdan biliyorum. Ben seni seviyorum. Biliyorum ki sen de beni seviyorsun. Bütün nimetleri her bir kula. Kul her ne isterse, Allah verse, mülkünden bir şey eksilir mi? Eksilmez. Kul da onun mülkü çünkü. Eğer vermiyorsa onu koruyor demektir. O, kulunun ebedi hayatının hesabını yapıyor. Hazreti insan olmasının hesabını yapıyor. Kendisine yakın, dost, sevgili olmasının hesabını yapıyor. Dolayısıyla, Doğru hesap onun hesabidir, Hak hesap onun hesabidir, Bizim değil. Biz sadece bu ana bakıp öyle hüküm veriyoruz. Ama Allah hükmü ebedi hayatımıza göre, hem dünyaya hem de ebedi hayatımıza göre verir ki, evet, doğru hüküm, güzel hüküm, hak hüküm, hayır hüküm, evet o hükümdür. Allah'ın bizim için verdiği hükümdür. Onun hükmünü beğenmeyen olabilir onun verdiği hükmü kabul edemeyip bizi suçlayan olabilir. Rabbini bilmediği içindir. Allah'ın hakim olduğunu, hakem olduğunu, Rabb olduğunu, mülkün maliki olduğunu evet, bilmediklerinden dolayıdır. Evet, boynumuzu büküyoruz. Kendimiz için hayır olanı istiyoruz. Bununla beraber Rabbimiz bize nasıl muamelede bulunursa evet onun hayır olduğunu bilip buna iman edip onu öyle de kabul ediyoruz. Rabbimize her halükarda ham halinde olmamız gerekir inşallah. Allah kardeşimizin duasını kabul etsin inşallah. Evet. Efendim Hollanda'dan İbrahim isimli bir izleyenimiz. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm. Ben Hollanda'dan yazıyorum ve yaklaşık iki yıldır size tabiyim. Bir soru var, sormaz isem olmaz. Geçen Ramazan'da bir dervişiniz özel dervişlerden bahsetti. Bunların dergah içindeki özel eğitimlerinden ve yine normal dervişlerden. Yurt dışındayım, bu yüzden bu soru beni çok meşgul etti. Allah'ın özel has kulu olmak, özel bir derviş olmaktan geçmez mi? O halde yurt dışından sizi hiç görmeden ve özel bir eğitimin programına girmeden şansım nedir? Bu konuda bana yardımcı olur musunuz? Evet. Özel derviş deyince, onun ile de dergâhta olması gerekmiyor. Yakın derviş, yakın. Huzurda durabilen derviş. O manevi yakınlığı tadan derviş, ile bir olan derviş demektir. İsterse dünyanın öbür ucunda olsun o farkı etmiyor. Nasıl beraber olması gerekir, yakın olması gerekir ya da o özel manadaki derviş olması gerekir. Eğer sohbetleri dinliyorsa, dinlediğini anlamaya çalışıp imana dönüştürüyorsa, onda imana dönüşüyorsa o bununla beraber ahlaka dönüşüyor, amele dönüşüyorsa öğrendikleri, anladıkları o öğrendikleri onda canlanır. Ahlaka dönüşür, canlanır. Öğrendikleri Allah'ın ayetleridir. Allah'ın vahyiyle dirilmiş olur. Dirilince ne yapar? Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi yapar. Resulüne tabi olur. Bununla beraber bir de Allah'ın kullarına yardım eder. Yardım etmeye çalışır. Ne buyuruyor Değerli Kerime'de, eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Ayağınızı sirat müstakimde sabit kılar. Yani sirat müstakimden kaymazsın. Allah'a koşarsın. Sırat-ı müstakim, evet, dost doğru yol demektir. Yol yürünmek içindir. Eğer yürüyorsak yolu yoldur. buna beraber onun dinine yardım ederken daha doğrusu Allah'ın kullarına dinini takdim edip o yolda, sırat-ı müstakimde onlara yardım ederken hem ayağın sırat-ı müstakimde sabit olmuş olur hem Allah sana yardım eder. Allah bir kula yardım ederse onun kazanamayacağı bir şey var mıdır? Yok. Bu durumda derviş olarak bize en yakın kimdir? Herkes bunu mutlaka anlamıştır. Eğer bize yardım ediyorsa derviştir. Nasıl yardım ediyor? Nasıl ki biz Ümmeti Muhammed'e yardım etmeye çalışıyorsa Ümmeti Muhammed insanlık Allah'ı sevsin iman etsin istiyorsak Allah'a teslim olsun istiyorsa cenneti kazanmaya çalışıp gönlü cennet olsun diyorsak bunun için kullarına yardım eden Allah'ın kullarına yardım eden bize yardım etmiştir. Dolayısıyla bize yakın olmuştur. Bu çabası, gayreti, bu derdi ne kadar çoksa o kadar bize yakın olmuş olur. Ama yok yanımızda olsa bile kendi sorunlarını aşamamışsa kendi kendisi sorun oluyorsa yani şeytan daha onun, ona çelme takıyor, o düşüyorsa ben daha onu tutup kaldırıyorsam o nasıl yakın olsun? Yakınlık bu değildir. Yakınlık zahiri yakınlık değildir. Manevi yakınlıktır. Evet, yakınlık bir de o gönül itibariyle bir olmaktır. tatlımızı tatmaktır, yaşadığımızı yaşamaktır, istediğimizi istemektir. Bu durumda evet. Artık o yakınlığa zahiri yakınlık denmez, manevi yakınlık bir, bir olmuştur. Mürşidiyle aynı olmuştur. Bunun içinde onun derdiyle dert etmek gerekir. O nasıl çaba gayret sarf ediyorsa bizim de onunla beraber o çabayı, gayreti sarf etmemiz gerekir. Allah'ın vahyini taşımaya çalışmamız gerekir. Ama onunla beraber onun gibi, onun yaptığı gibi kafamıza göre değil. Kafamıza göre yaparsak o derviş olmak değildir. O işi ben daha iyi biliyorum demektir. Yoru nasıl gösteriyorsak, nasıl tarif ediyorsak, nasıl yapıyorsak öyle olması gerekir. Evet kardeşlerimiz evet, nerede olursa olsun bizi dinlediğinde, bizi anladığında gerekeni yapmaya çalıştığında yakınlığı kazanır. Yakınlık böyle kazanılır. Bir arada olmak gerekmiyor. Her yere, dünyanın her yerine mutlaka Allah o vahyi bir vesileyle gönderir. Ne buyurmuş da ayet-i kerimede? Biz Resul göndermediğimiz kavmi azap etmeyiz. Resul elçi demek. Kur'an'ın elçisi, Allah'ın vahyinin taşıyıcısı demektir. Evet, o elçiliği yapmamız gerekir. Yoksa emaneti yerde bırakmış oluruz, taşımamış oluruz. Önce emaneti gönlümüze almamız gerekir. O emanetle Allah'ın vahyiyle, Kur'an ile dirilmemiz gerekir. Canlı Kur'an'a dönüşmeye çalışmaya çalışırken, bir de onu Allah'ın kullarına taşımamız gerekir. Yapmamız gereken şey budur. Evet, kardeşlerimiz bizimle beraber, bizim, yaptığımız gibi, bizim anlattığımız gibi yapmaya çalıştığında en yakın olmuş olur. Evet. Efendim Almanya'dan sevgi, Hocam Alan selamı rahmeti, bereketi sizin ve size tabi olanların ve tüm Diyarbakır halkının üzerine olsun hocam. Amin. Bir birçok aydır nefsi mülhime, mülhime değil, Ara sıra zorluk yaşıyorum ama on gündür daha kötüledi, içim o kadar şişiyor ki patlayacak gibi oluyorum Çok halsizim bazen yataktan kalkamıyorum elim kolum kalkmıyor Bazen hiç uyuyamıyorum bazen uyumaktan gözümü açamıyorum Şiddetli baş ağrılarım var ve bazen rabıta yapamıyorum Hocam bunları size dert yanmak için anlatmadım Bilmek istediğim bunlar normal mi Bunlar itminana yaklaşmış yaklaşabilmiş olmanın belirtisi olabilir mi eğer öyleyse ne yapmak lazım? Yoksa mülhimeden levameye mi düşüyorum? Düşmemek için ne yapmalıyım? Hocam ben yaşlı bir bayramım <gülüyor> ama sizin elinizi öpmek isterdim. Öyle kutsal bir göreviniz var ki Yaradan'ımızın rızası için tek tek hepimizle ilgileniyorsunuz. Allah hak etmeyen hiçbir kuluna böyle şerefli ve kutsal bir görev vermez. Siz hakiki has bir Allah dostu ve aşığısınız. Allah razı olsun kendi güzelliğini söylüyor. Kardeşimiz bunu iyi anlaması gerekir ki böyle nefsin mertebeleriyle meşgul olmak doğru değildir. Bu bir. İkincisi zahiri olarak böyle baş ağrısı olsun, uyku hali olsun mutlaka zahiri bir sebepten kaynaklanıyor bu. Manevi sebepten değildir. Yolu böyle ikiye ayırmıştık. Bir İtminan'dan önce, İtminan'dan sonra. Çünkü İtminan'dan önceki hal, hangi nefis hangi halde olursa olsun aşağı düşme, yukarı çıkma hadi vardır. Onun için böyle iki bölüm olarak söyledik ona. Gönlünü bununla meşgul etmek doğru değildir. Çıkıyor muyum, iniyor muyum demek yerine başka türlü gönlü bir hal almalıdır. İtminan Allah ile itminan bulmuş Allah ile mutmain olmuş Allah'ın zikriyle mutmain olmuş. Öyle burada ayet-i kerimede kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Mesele Allah'ın zikriyle Allah'ı hatırlamakla Allah'ı sevmekle gönlün mutmain olmasıdır. Yani imanımızın bizi mutmain etmesidir. Allah'a olan sevgimizin aşkımızın, muhabbetimizin bizi mutmain etmesidir. Nasıl mutmain olur? Ben Rabbimi seviyorum. Ben Rabbimi seviyorsam böyle, Rabbim beni seviyor. Dediyse bir gönül, bir kul, gönlü ikminan bulmuştur. Ben Rabbimi seviyorum, Rabbim beni seviyor. Dolayısıyla eğer Rabbim beni seviyor, dediyse, Rabbine güvenir. Rabbine tevekkül eder, Rabbinden emin olur. Rabbinin kelamını dinlediğinde, bu, Rabbimin kelamidir. Rabbim bunu bana söylüyor." deyip gönlü bambaşka bir hal alıp o aşkı muhabbeti artıyorsa gönül itminana ermiştir. Bunun için başka bir şey aramak doğru değil, gereksizdir. Gönül aşk ile, sevgi ile, muhabbetle itminana erer. Dolayısıyla o Allah'a olan tevekkülü, güveni, emniyeti getirir o aşkı muhabbeti. Bununla beraber Rabbini dinler, Rabbini dinlemeyi sever. Rabbi için sever. Rabbini seveni sever. Rabbinin sevdiğini sever. Bu itminana ermiş, özel manadaki veli bir kuldur. Nefsin haline bakıp ya da böyle zahiri şeylere bakıp hüküm vermek doğru değildir. Hiç oraya bakmayalım. Böyle şeylerle de meşgul olmayalım inşallah. Sadece Rabbimiz de olmaya çalışalım. Böyle bir sıkıntı olduysa, kardeşimizin doktora gitmesi gerekir. Belki orada bir bedeni olarak bir rahatsızlık olabilir. O manevi şeyle, nefsin mertebeleriyle ilgili değildir İnşallah böyle gözümüzü, gönlümüzü Rabbimizin rızasından, sevgisinden, yakınlığından ayırmıyoruz. Başka tarafa dönüp bakmıyoruz. Evet, işimiz halimiz, ya Rabbi seni seviyorum demek olsun. Ben senin içinim demek olsun. Sen benim Rabbimsin. Ben de senin aciz, günahkar, hatalı, kusurlu, eksik, aciz bütünüyle sana muhtaç olan kurunum deyip yolumuza böyle devam edeceğiz inşallah. i̇nşallah. Efendim, müsaadenizle bir yarabbim biz. Teşekkürler.